Imamı Rabbanı Mücaddide El Fisanı Ahmet Faruki Serhendi Hazretlerinin birinci cilt 80. mektubu. 80. mektup. Bu mektup Mirza Fetullahi Hakime yazılmıştır. 73 fırka içinde kurtulan bir fırkanın ehli sünnet fırkası olduğunu bildirmektedir. Hak Teala Muhammed Mustafa'nın Ala sahibi Essalatü ve selam nurlu caddesinde yürümek nasip eylesin. Farisi Mısra tercümesi. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Hadis-i şerifte Müslümanların 73 fırkaya ayrılacakları bildirildi. Bu 73 fırkadan her biri İslamiyete uyduğunu iddia etmektedir. Cehennem'den kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fırkası olduğunu söylemektedir. Mü'minun suresi 54. ve Rum suresi 32. ayetinde mealen, Her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir buyuruldu. Halbuki bu çeşitli fırkalar arasında kurtulucu olan birinin alametini, işaretini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmektedir. Bu fırkada olanlar benim ve hesabımın gittiği yolda bulunanlardır. İslamiyetin sahibi kendini söyledikten sonra eshab-ı kiramı da Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain söylemesine lüzum olmadığı halde bunları da söylemesi benim yolum Esbabımın gittiği yoldur. Kurtuluş yolu yalnız esbabımın gittiği yoldur demektir. Nitekim Nisa suresi 79. ayetinde mealen Resulüme itaat eden elbette Allahü Teala'ya itaat etmiştir buyruldu. Resule itaat Hakk'a laya itaat demektir. Ona sallallahu aleyhi ve sellem Uymamak Allahü Taaляya isyandır. Allahü Taaляya itaatin Resulüne itaatten başka olduğunu sananlar için nazil olan Nisa suresinin Allahü Taaλanın yolu ile Resulünün yolunu birbirinden ayırmak istiyorlar. Senin söylediklerinin bazısına inanırız, bazısına inanmayız diyorlar. İkisi arasında ayrı bir yol açmak istiyorlar bunlar elbette kâfirdir mealindeki 149. ayeti bunların kâfir olduklarını bildiriyor eshab-ı kiramın rıdvanullahü teala aleyhim ecmaîn yolunda gitmeyip de peygambere ve selam uyduğunu söyleyen yanılıyor ona sallallahu aleyhi ve sellem uyumuş değil isyan etmiş oluyor. Böyle yol tutan kıyamette kurtulamayacaktır. Mücadele suresinin doğru bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Biliniz ki onlar yalancıdır, kafirdir. Mealindeki on sekizinci ayeti bu gibilerin halini gösteriyor. Esâbükiramın rıdvan, yolunda giden hiç şüphe yok ki. Ehli sünnet ve cemaat fırkasıdır. Allahü Teala bu fırkanın yorulmadan, yılmadan çalışan büyüklerine bol bol mükafat versin. Cehennemden kurtulan fırka yalnız bunlardır. Çünkü peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabına, aleyhimü'r rıdvan dil uzatan, bunlara uymaktan elbette mahrumdur. Şiiler on iki kısımdır. Her kısmı da kollara ayrılmıştır. Bazısı, abdestsiz, gusulsüz gezer. Namaz kılanları azdır. Hepsinin itikadı, inanışı, ehli sünnetten ayrıdır. Alevi değildirler. Alevi, ehlibeyti beyti seven, onların yolunda giden kimse demektir. i̇mam Ali'ye ve bunun Hazret-i Fatıma'dan olan çocuklarına, Ehlibeyt denir. Ehlibeyti sevmek şerefini ehli sünnet kazanmış, onları sevmeyi, onların yolunda bulunmayı, son nefeste iman ile gitmenin alameti, işareti demiştir. O halde Alevi ehli sünnettir. Bunun için Alevi olmak isteyen kimsenin ehli sünnet olması lazımdır. Bugün zındıklar ve müslümanlıkla ilgileri olmayan kimseler mübarek alevi ismini ehli sünnetten alıp kendilerine mal etmek istiyorlar. Bu güzel ismin gölgesi altında gençleri aldatmaya, Rasulullah'ın yolundan ayırmaya uğraşıyorlar. Bu konuda hak sözün vesikaları kitabımızda geniş bilgi vardır. Mutezili fırkası ise sonradan meydana çıkmıştır. Bunun kurucusu olan Vasıl bin Ata Haseni Basri'nin rahmetullahi aleyh talebesinden idi. İman ile küfür arasında bir üçüncü kısım bulunduğunu söyleyerek Haseni Basri'nin yolundan ayrıldığı için Haseni Basri buna İtezele anna buyurdu ki bizden ayrıldı demektir. Diğer bütün fırkalarda sonradan meydana çıktı hesabı kirama dil uzatmak Allahü Teala'nın peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem dil uzatmak olur hesabıkirarama saygı göstermeyen Allahü Teala'nın Resulüne iman etmemiştir buyuruldu Çünkü onların kötülenmesi sahiplerinin efendilerinin sallallahu aleyhi ve sellem kötülenmesi olur böyle yanlış itikada düşmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden çıkan ahkamı bizlere getiren eshab-ı kiramdır. Onlara dil uzatılınca onların getirdiği şey de kıymetten düşer. İslamiyeti bizlere getiren eshab-ı kiram arasından belli kimseler değildir. Bunda her birinin hizmeti, payı vardır. Hepsi adalette, doğrulukta, öğretmekte müsavidir. Eshab-ı aleyhimir rıdvan, herhangi birine dil uzatılınca dini İslam kötülenmiş, sövülmüş olur. Allahü Teala bu çirkin hale düşmekten hepimizi korusun. Eshab-ı Kirama söyen eğer biz yine Eshab-ı Kirama uyuyoruz. Onların hepsine uymak şart değildir. Hatta mümkün değildir. Çünkü sözleri birbirine uymuyor. Yolları başka başkadır. Derse, bunlara deriz ki, Eshab-ı kiramdan bazısına uymuş olmak için, Hiçbirini inkar etmemek lazımdır. Bir kısmını beğenmeyince, Başka kısmına uyulmuş olamaz. Çünkü mesela, Emir Ali radıyallahu anh, Diğer üç halifeyi büyük biliyor hürmet ediyor ve uyulmaya layık olduklarını biliyordu. Bunlara seve seve biat etmiş, hilafetlerini kabul etmişti. Diğer üç halifeyi sevmedikçe, emire radıyallahu teâlâ anhüm uyduğunu söylemek yalan olur, iftira olur. Hatta emiri beğenmemek, onun sözlerini, hareketlerini kabul etmemek olur. Allahü Teala'nın aslanı Ali, radıyallahu an için onları idare ediyordu, yüzlerine gülüyordu demek, cahilce ahmakça söz olur. Allah'ın aslanının o kadar ilm ve kahramanlığı ile tam otuz sene üç halifeye karşı düşmanlığını saklayıp dost göründüğünü ve onlarla yalandan arkadaşlık ettiğini hangi akıl kabul eder? En aşağı bir Müslüman bile böyle iki yüzlülük yapamaz. Emir'i radıyallahu anh bu kadar küçülten, aciz, hileci ve münafık yapan böyle sözlerin çirkinliğini anlamak lazımdır. Allah göstermesin emirin radıyallahu anh böyle olduğunu bir an kabul etsek bile Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu üç halifeyi ıızvanullahü Te ale aleyhi mecmayın met etmesine büyütmesine bütün yaşadığı müddetçe bunlara kıymet vermesine ne diyecekler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de iki yüzlü mü diyecekler Haşa bu hiç olamaz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu bildirmesi vaciptir idare ediyordu diyen zındık olur, dinsiz olur. Maide suresi 70. ayetinde mealen, ey kıymetli resulüm, Rabbinden sana indirileni herkese ulaştır. Bunları doğru bildirmezsen peygamberlik vazifeni yapmamış olursun. Allahü Teala seni düşmanlık etmek isteyenlerden korur. Buyuruldu. Kafirler diyordu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahyolunan şeylerden işine gelenleri söylüyor işine gelmeyenleri söylemiyor. Bunun üzerine bu ayeti kerime gelerek her şeyi doğru söylediği bildirildi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşrif edinceye kadar üç halifeyi hep över başkalarından üstün tutardı. Demek ki, bunları övmek, üstün tutmak, hata olamaz, yanlış yol olamaz. İman edilecek şeylerde, eshab-ı kiramın hepsine uymak lazımdır. Çünkü, itikad edilecek şeylerde, birbirlerinden hiç ayrılıkları yoktur. da yani yapılacak işlerde ayrılma olabilir. Eshab-ı kiramdan, Rıdvanullahü teâlâ ale aleyhi ecmain, birine dil uzatan kimse, hepsini lekelemiş olur. Çünkü hepsinin imanı, itikadı birdir. Birine dil uzatan, hiçbirine uymamış olur. Birbirlerine uygun olmadıklarını, aralarında birlik bulunmadığını söylemiş olur. Onlardan birini kötülemek, onun söylediklerine inanmamak olur. Tekrar söyleyelim ki, İslamiyeti bizlere bildiren onların hepsidir. Onların her biri adildir, doğrudur. Her birinin İslamiyette bildirdiği bir şey vardır. Her biri ayet-i kerimeleri getirerek Kur'an-ı Kerim toplanmıştır. Bir kısmını beğenmeyen İslamiyeti bildireni beğenmemiş olur. Görülüyor ki bu kimse İslamiyetin hepsini yapmamış olur. Böyle olan da Cehennemden kurtulabilir mi? Bakara Suresi 85. Ayetinde mealen Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmına inanmıyor musunuz? Böyle yapanların cezası dünyada rezil rüsvâ olmaktır. Ahirette de en şiddetli azaba atılacaklardır. Buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i Osman, radıyallahu anh topladı. Hatta Ebu Bekr Sıddık ile Ömerül Faruk, radıyallahu anhuma topladı. Emirin, radıyallahu anh topladığı Kur'an-ı Kerim bundan başkadır. Görülüyor ki bu büyükleri kötülemek Kur'an-ı Kerim'i kötülemeye kadar gidiyor. Allahü Teala bütün Müslümanları böyle belaya düşmekten korusun. Şii mesebenin müctehitlerinden birine sordular ki Kur'an-ı Kerim'i Osman radıyallahu an toplamıştır. Onun toplamış olduğu bu Kur'an için ne dersiniz? Ona bir kusur bulmakta hiç faide göremem. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e dil uzatılırsa din yıkılır dedi. Aklı olan kimse Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün, Eshâb-ı Kirâm'ın radıyallahu teâlâ ale aleyhim ecmain, hepsinin yanlış bir kararda birleşeceklerini elbette söyleyemez. Halbuki o gün, Eshâb-ı Kirâm'dan otuz üç bin adedi hep birden istekle ve seve seve Ebu Bekri ki radıyallahu anhüm halife yaptı. Otuz üç bin sahabinin yanlış bir işte söz birliği yapması, olacak şey değildir. Nitekim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetim, yanlış bir iş üzerinde söz birliği yapmaz, buyurmuştu. Emir'in, radiyallahu anh, önceden üzülmesi, o konuşmalar için kendisi çağrılmadığından idi. Kendisi de böyle olduğunu bildirmiş ve, konuşmaya geç çağrıldığım için üzülmüştüm yoksa iyi biliyorum ki Ebu Bekr radıyallahu an hepimizden üstündür buyurmuştu kendisinin geç çağrılmasının sebebi vardı yani o zaman ehlibeyt'in arasındaydı onları teselli ediyordu peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hesabı kiramı Radiyallahu Teala aleyhim ecmaîn arasında olan ayrılıklar nefsin isteklerinden, kötü düşüncelerden değildi. Çünkü onların mübarek nefsleri teskiye bulmuş, tertemiz olmuştu. Emmarelikten kurtulmuş, itminana, doğruyu anlamaya, inanmaya kavuşmuştu. Onların bütün istekleri İslamiyete uymaktı. Ayrılıkları içtihat ayrılığı idi. Doğruyu meydana çıkarmak içindi. Yanılanlarına da Allahü Teala bir derece sevap verecektir. Doğru olanlara en az iki derece vardır. O büyüklerin hiçbirini dilimizle incitmemeliyiz. Her biri için hep iyi söylemeliyiz. Ehl-i Sünnet'in en büyük alimlerinden İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buyurdu ki Allahü Teala ellerimizi okanlara bulaştırmadı. Biz de dillerimizi bulaştırmayalım. Yine buyurdu ki Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra Eshab-ı Kiram aleyhimur çok düşündü. Yeryüzünde Ebu Bekir Sıddık'tan daha üstün kimseyi bulamayıp, onu halife yaptılar. Onun emrine girdiler. İmam-ı bu sözü de, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, hiç iki yüzlü olmadığını ve Ebu Bekir Sıddık'ı seve seve halife yaptığını göstermektedir. Meyan Şeyh, Ebu'l-Hayr'in oğlu, Meyan Seyyid, büyük zatların evladıdır. Dekken seferinde de hizmetinizde bulunmuştur. Yardım ve iltifatınıza kavuşacağı umulur. Mevlana Muhammed Arif de ilm talebesi olup büyükler soyundandır. Babası öldü. Hoca idi. Maaşını almak için yanınıza geldi. Kolaylık göstermeniz kereminizden umulur. vesselam vel ikram. Üç halifeyi kötüleyenlerin doğru yoldan sapmış olduklarını ve hele bunların en azgın ve taşkınlarının Müslümanlıktan büsbütün ayrıldıklarını, hatta İslamiyeti yıkmak için uğraşmakta olduklarını göstermek için, İslam alimleri pek çok kitap yazmıştır. Bunlardan birkaçının ismi ve yazarı aşağıda bildirilmiştir. Alevî olduklarını söyleyen din kardeşlerimizin, bu kitapları dikkat ile okuyarak, ehl-i sünnet ile bunların arasındaki ayrılıkları incelemelerini ve akl, vicdan ve insaf ile doğru yolu seçmelerini ve bölücü cahillerin yalanlarına, iftiralarına aldanmamalarını, kurtuluş, selamet yoluna sarılarak din ve dünya saadetine kavuşmalarını din kardeşliği ve insanlık namına Allahü Teala'dan dua ederiz. İslam alimlerinin Müslümanlara nasihat vermek için yazmış oldukları kitaplardan elimize geçen birkaçı şunlardır. 1. Bir, i̇btalül menhecil Batıl kitabını Fadl bin Ruzbehan yazmıştır. Şii fırkasından İbnül Mutaḥhir'in Minhaçül Kerame kitabını reddetmekte, yanlışlarını vesikalarla çürütmektedir. Kitabı 852 Miladi 1448'de İsfahan'da yazmıştır. 2. Nüsetül İsnâ Asheriye kitabıdır. Farisiidir. Mirza Ahmet bin Abdurrahimi Hindi yazmıştır. Şiilere anlatmaktadır. 1255 miladi 1839'da vefat etmiştir. 3 Nevakit kitabını Mirza Mahdum yazmıştır. En Nevakid-i Revafit kitabını Seyyid Muhammed bin Abdurresul Berzenci yazmıştır. 1103 miladi 1711'de denizde boğuldu. 4. Muhtasar Nevakıt kitabı Nevakıt kitabının kısaltılmışıdır. Muhammed bin Abdurresul Berzenci'yi kısaltmıştır. 5. Seyfül Batir Lirika bi Şiati ve Rafidatil Kevafir kitabını Şeyh Ali bin Ahmed Hiti 1025'te İstanbul'da yazmıştır. 6. Ecvibetül Irakiye, Alel Es'iletil İraniye kitabını Şiha Seyit Seyyid Mahmud bin Abdullah alusi yazmıştır. Bağdat'ta Şafî alimiydi. 1270, Milâdi 1854'te vefat etti. 7. Ecvibetül Irakiye, Alel Es'iletil Lahuriye kitabını da alusi yazmıştır. Haydari de böyle bir kitap yazmıştır. 8. Nefahatül Kutsiye fi mebahisil İmamiyye fi reddi Şia kitabında da Alusi Şiilere cevap vermektedir. 9. Nechüs selame kitabını da Şihabüddin Alusi yazmıştır. 10. Sari'ül Hadit kitabını Muhammed Emin bin Ali Bağdadi yazmıştır. İbne Ebi Hadid'in iftiralarını cevaplandırmaktadır. 11. Reddi Alel imamiye kitabını Ali bin Muhammed Suveydi Bağdadi yazmıştır. Şafii olup 1237 miladi 1822'de Şam'da vefat etmiştir. 12. Hadîkatüs Serâir kitabını Abdullah bin Muhammed Bitûşi yazmıştır. Şafiî, Bağdatî olup 1211 (Miladi 1797'de Basra'da vefat etti. 13. Tuhfe-i Isna-asheriye fi Reddir Revafit kitabını Şah Abdüllaziz-i Dêhlîvi olarak yazmıştır. 1239 Miladi 1824'te vefat etmiştir. arabiye tercümesi Şükrî Alûsi tarafından kısaltılarak "Muhtasar Tuhfe" ismiyle, Bağdat'ta ve 1976'da İstanbul'da basılmıştır. 14. "Minhâtül İlâhiye" Muhtasar Tuhfe-i İsnâ Şerîye kitabını Mahmud Şükrî Alûsi yazmıştır. 1373'te Kahire'de basılmıştır. 15. İmam-ı Rahmetullahü rahmetullahi Mektubat kitabında eshab-ı kiram'ın üstünlüklerini çok kuvvetli delillerle açıklamaktadır. 16. Hucecicat-iye kitabını Abdullah-ı Süveydî Arabî olarak yazmıştır. En Nahiye antani Emiril emir Mü'minin Muaviye, Arabi kitabıyla birlikte, 1981'de İstanbul'da basılmıştır. 17. Şihristani'nin, rahmetullahi teâlâ ale aleyh, Milal ve Nihal kitabında ve bunun, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Latince tercümelerinde, şiilik uzun anlatılmakta ve cevapları verilmektedir. 18. Türkçe Teskiye-i Ehlibeyt kitabı Şiilere cevap vermektedir. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Osman Efendi tarafından yazılmış 1295'te İstanbul'da basılmıştır. Hucaci Kat'iye ile birlikte Latin harfleriyle İstanbul'da basılmıştır. 19 İmamı ı Rabbani Hazretlerinin rahmetullahi teala aleyh Reddü Ravâfıd kitabı Farsî olup Türkçesi İstanbul'da basılmıştır. 20. Büyük alim İbn Haceri Heytemi rahmetullahi teala aleyh Savâi'ül Muhrika kitabında Şiilerin yanıldıklarını ayet-i kerime ve hadisi i şeriflerle ispat etmektedir. 21. Yine İbn Hacer'in Tahdirü'l Cenan Vel lisan an Muaviye ibn Ebi Süfyan kitabında Hazreti Muaviye'ye radıyallahu anh dil uzatılamayacağını çok güzel ispat etmektedir. 22 İbn Teymiyye Minhacü sünnetin nebeviye fi nakdı kelam şia vel kaderiyye kitabında Şii alimlerinden İbnü'l Mutahhir'in Minhajül Kerame kitabını kuvvetli vesikalarla çürütmektedir. 23. Yine İbn Teymiyye Fedail-i Ebi Bekr ve Ömer kitabında Eshab-ı Kiram'ın üstünlüklerini kuvvetli delillerle açıklamaktadır. 24. Mevahib ile Dünyâye tercümesinde ve Türkçe mirat ı Kainatta Eshab-ı Kiram'ın şanları bildirilmektedir. 25. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Türkçe Sahabe-i Kiram Risalesi İstanbul'da bastırılmıştır. 26. Nurül Hüda kitabı 1005 miladi 1597 yılında Karakaşzade Ömer bin Muhammed Bursavi Halveti tarafından yazılmış olup Şiilere ve Hurufilere cevap vermektedir. 1286'da İstanbul'da basılmıştır. 1047, Miladi 1638'de Edirne'de vefat etti. 27. Menaki bir cihar yari güzin kitabı Türkçe olup, Eshâb-ı kiramın radiallahu anhum ecmain üstünlüklerini çok güzel yazmaktadır. Seyit Eyup bin Sıddik Ürmevi yazmıştır muhtelif zamanlarda basılmıştır. 1264 baskısı çok güzeldir. 28. İstanbul'da çeşitli baskıları yapılmış olan, Türkçe, hak sözün vesikaları ve Eshab-ı Kiram kitaplarında, şiilik açıklanmakta, İslam âlimlerinin bunlara verdikleri nasihatler, uzun uzun anlatılmaktadır. 29 tenasuhha inananların ve Allah insana hulul etti diyenlerin kafir oldukları Berika ve Hadika kitaplarında yazılıdır. 30 Yusuf Nebhani Şebahidlul Hak kitabının son kısımlarında Şiilere vesikalarla cevap vermektedir. 31 Seyyid Ahmet Dahlan rahmetullahi aleyh El fethül Mubin kitabında Şiileri reddetmektedir. Bu kitabı Süveydî'nin Huceci Katî'yesi sonunda basılmıştır. 32. Şah Veliyyullah Dehlevi rahmetullahi aleyh İzaletül Hafâ an Hilâfetil Hulafa kitabında Şiilere kuvvetli vesikalarla cevap vermekte Hazreti Muaviye'yi övmektedir. Bu kitap Farsiyi olup Urdu diline tercümesiyle birlikte 1392 (Miladi 1972'de, Pakistan'da basılmıştır. İki cilttir. Hindistan'ın büyük alimlerinden Veliyi Kamil, Muhammed Masum Farouki, Müceddidi, 29. mektup arasında buyuruyor ki: Allahü Teala Musa aleyhisselam'a sordu: "Ya Musa, benim için ne amel yaptın. Yaren bil senin için namaz kıldım ve oruç tuttum ve zekat verdim ve ismini çok zikrettim deyince Allahü Teala namaz kılmak senin için burhandır. Oruç seni cehennemden koruyan kalkandır. Zekat mahşer günü herkes sıcaktan yanarken sana gölge yapacaktır. Zikir de o gün karanlıkta sana nur olacaktır. Benim için ne yaptın? buyurdu. Musa Aleyhisselam: Ya Rabbi, senin için olan amel nedir? dedi. Allahü Teala: Sevdiğim kulumu benim için sevdin mi ve düşmanımı düşman bildin mi? buyurdu. Musa Aleyhisselam: Allahü Teala'nın sevdiği amelin onun dostlarını sevmek ve düşmanlarını sevmemek olduğunu anladı. Görülüyor ki, sevgilinin sevdiklerini sevmek ve düşmanlarına düşman olmak, sevginin alametidir. Bu dostluk ve düşmanlık, seven kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Halbuki, başka ibadetleri yapmak için, arzu ve niyet etmek lazımdır. Dostun sevdiği kimseler, İnsana güzel görünür, düşmanlar da çirkin görünür. Dünyadaki sevgilerin de böyle olduğunu herkes bilir. Bir kimse birisini seviyorum deyince, onun düşmanlarını düşman bilmedikçe buna inanılmaz. Münafık olduğu anlaşılır. Şeyhülislam, Abdullahi ı diyor ki, Ebu'l-Hüseyin bin Sem'un bir gün hocam Muhammed Husri'yi incitmişti. O günden beri onu sevmiyorum. Bir kimse üstadını incitir, sen de o kimseye darılmaz isen köpekten aşağı olursun. Allahü Teala Mümtehine Suresi'nde buyuruyor ki: İbrahim aleyhisselam ve ashabı kâfirlere biz sizden ve putlarınızdan uzağız. Size inanmıyoruz. Sizin bir olan Allah'a inandığınızı anlayıncaya kadar aramızda düşmanlık olacaktır dediler. Bunların en güzel halleri size numune olmalıdır. Sonraki ayeti kerime de Allahü Teâlâ'aya ve ahiret gününe inananlara burada güzel numune vardır buyurmaktadır. Bu âyet-i kerimeler gösteriyor ki iman sahibi olmak için bu düşmanlık şarttır. Ve Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek imanı yok eder. Demek ki sevgilinin düşmanlarını sevmemek lazımdır. Rafiziler burada aldanıyorlar. Hazreti Ali'yi sevmek için Eshâb-ı kiram'a düşman olmak lazımdır diyorlar. Anlamıyorlar ki sevilenin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Dostlarına değil. Rasulullah'ın sohbetine kavuşmakla şereflenenler birbirlerini çok severlerdi. Birbirlerine değil kafirlere düşman idiler. Feth suresinin 29. ayeti kerimesinde kafirlere düşman birbirlerine merhametli idiler. Buyuruluyor. Bu ayeti kerime sözümüzü ispat etmektedir.